Ömer Madre telefonumuzun diğer ucunda. Ömer Bey tekrar merhaba. Merhaba Ako herkese selamlar. Bugünkü kadar çok yayın yaptığımı hatırlamıyorum. bu Uluslararası yayın ama şey gerekiyor çünkü hakikaten e, Flash Haber üstünde Flash Haber geçme fırsatı oldu. Ve uzun yıllar boyu unutulmayacak bir e, her günü ayrı bir sürprizle dolu olan bir sürüdü. E, Bizi rey yaşadığımız ve bir büyük halk hareketinin de doğuşuna ham bir an tanık olduğumuz bir an. Evet. Ee, bilmiyorum kulak verme fırsatımız olabildi mi ama Tabii. bizim çok önemli şeyler oldu. Yani hem e, dışarıdan iklim aktivistleri büyük bir şey yapma, Rick Wayne Powell adı altında. Yani gücü yeniden elimize geçirelim ve iklim adaleti için telim diye biz dışarıdan başladı konferans salonunun yapıldığı yerin dışından bir yerden ama aynı anda çok e, tanıdık simaların da aralarında bulundu e, mesela e, işte José Borve Fransız çiftçi Asterix dediğiminden onun da aralarında bulunduğu bir grupta buradan gitti fakat polis Danimarka polisi e, bence Alıpta da e, demokrasinin de yavaş üzerine bir şal örtünmeye başlandığını işaretlerini gösterdi. Tamamen eee cins yani hepimizin tanıdığı türden insanlar vardı. Genç kadınlar, e, delikanlılar ve orta yaşlı insanların filan da bulunduğu tamamen barışçı bir topluluğu e, Sarmaladı ve buluşmalarına öbülle eğlencilerle buluşmalarına izin vermediği bir köprünün üzerinde Muhasara altın aldı, kuşatma altın aldı. Benim ayka polisi olan üç kişilik insanlar bunlar. Ve arkasından da şey yaptılar. Ee, ne diyeyim? E, job da kullandıklarını gördüm, gözlerimle gördüm yani. E, ben de ön sıralardaydım. aslında tutuklanmamam, tutuklanmamıza benim de arabamda bulundum, görevdeki insanların tutuklanmasına da ramak kaldı. Daha da e, işin daha da tuhafı sununda e, izin verilmedi ve buluşma gerçekleşmedi. Ama bence geri dönülmez bir noktaya da ulaşılmış oldu. Bu toplantının ciddi şekilde yapılmasını engelleyecez sesimizi duyuracağız demişlerdi ve gerçekten de bunu başardılar. Yani buluşmanın bir halk meclisi toplama girişimi gerçekleşmedi evet genel kurul salonunda. Ama e, Danimarka'nın e, ve zengin ülkelerin aslında Avrupa bir filan da bütün e, riyakarlığı inanılmaz bir şekilde ortaya çıktı. Yani bu polisin bu haliyle e, demokrasiden finansör edilmemizin hayli güç olduğunu Avrupa demokrasisinde de El Fatiha e, demekte olduğumuzun da net görüntüleri vardı. E, açık Radyo'da ve Açık e, Radyo.com'dan da yayınları sürekli olarak yapmaya çalışıyoruz. E, tarihi bir e, dönüm noktasının yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim aldığım haberlere göre, sonradan aldığım haberlere göre 4 şey 250'ye yakın insan gözaltına alınmış. Daha önceki gösterilerde gözaltına alınanların hepsi hemen hemen bırakılmıştı. Fakat polisin e, o an üstü gaddarlıkla mesela hem sivil toplum kuruluşlarına e, buraya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hem de gazetecilerde dahil herkese inanılmaz eziyetler yapmakta olduğunu da e, görmeliyiz. Son, neyse sonunda bu buluşma olmadı ama çok bütün seslerini de kaydettim. Birazdan soğukca e, e, bir, e, bir demin yapmış olduğu bir editing sonunda dinleme evet. imkanını bulacağız. Evet, ben artık aradan çekileceğim. Sir, o sesler de bütün şeyi verecektir. Ama dönüşte yani toplantı merkezinden zaten alelacele fırladık. Ne ceket falan alamadık ve zemheri yüzü gibi ortalıkta kaldı. Çok, çok soğuktu. Muazzam soğuktu ortalık. Hı hı. Ama buna rağmen de gayet keyifliydi. E, fakat e, mesela Ümit Şahin ceketini almak fırsatını bulamadı. Çünkü döndüğümüz zaman Mahir İlgaz da öyle. Döndüğümüz zaman polis böyle iri yarı çam yarmış gibi adamlar zaten ve kadınlar polis şey dedi sonuç olarak e, giremezsiniz dedi. Niye? E siz illegal bir yürüyüşe katıldınız dedi. ya yani, cezalıyım mıyız yani dedik kendisine. Valla öyle dedi. Yarına kadar girmek sindirdi. Ha şu anda da bir eylem yapılıyor. Tam gene bir breaking news. Uzaktan görüyorum ama onlara yetişmeme imkan yok. Küçük kızlar ve olanlar bir eylem daha yapıyorlar Birleşmiş Milletler salonunda. Bunu da taze aktarmış oldum. konusunu evet. bile bilmiyorum. Ama e, polise şey dedik ki yani cezalandırıyor musunuz? Biz? Dedik ki ceza değil. İllegal bir yürüyüştü. Yahu Ne zaman illegal oldu bir sokağa çıktık, onlara bakmaya dedik. Ee, siz çıktıktan sonra illegal olduğu ilan edildi. Harika yani dedik mükemmel çalışıyor Alfa Demokrasi. Ee, ben konuşuyorum, fazla konuşma filan diye de kustaflık yapıyor böyle korkunç polis e, memuru. Sonuçta ben... E, E, basın e, kartımı göstererek girmeyi başardım ama benden de e, Açık Radyo'nun basın kartını da talep etti. Büyük bir küstahlıkla. Ve, e, onu da daha fazla şey yapmadan e, girdik içeri ben de teşekkürler Adolf diye. E, Mırıldandım. Ama çok da yüksek sesle yapmadım. <gülüyor> Çünkü içeri girmek de Olan istiyordum değil, Ama böyle bir inanılmaz. Bence işte bu Noam Chomsky'nin ve bu konuda kafa patlatanların çok önemli özünü çizmeye çalıştıkları batı demokrasilerinde özellikle bir büyük demokrasi açığı çıkıyor ve bu da iklim meselesinde açıkça ortaya çıkmış vaziyette. Hmm. Yani burada insanlığın ve bütün gezegenin geleceği söz konusu hakikaten öyle. Yani sadece külletene öderler yapıp ve bunun da büyük paraları kazandırmasını Wall Street bankacılarına maliyecilerine falan kazandırmak istiyorlar ve kamuoyu milyarlarca dolar daha da götürmek istiyorlar. Ama buna izin verilmeyecektir. O kempaziyetler olup biterken de toplantılara başkanlık eden Danimarkalı son derece antipatik bulduğum bir insan kendisi buraya geldiğinden beri kendisinin konik ...diye bir kadın var da... Danimarka'nın eski İklim Bakanı'ymış... ...Koni Hedegaard adını taşıyor. Onun da istifa ettiği haberi geldi. Fakat istifasının... hiçbir şeyle ilgisi olmadığını söyledi. Özel... E, ...temsizcisi yaptı beni... ...başbakan ama bundan sonra başbakan... ...bizim e, bu... ...konuşmalara bakacak dedi. Tabii çok ilginç olan bir şey... ...gerekçe çok fazla sayıda... ...devlet başkanı geliyor... Zerbet ve Hükümet Başkanı geliyor. Onun için e, Başbakanımızın, Danim Erkanın başbakanının bu, bu toplantılara başkanlık etmesi uygun olur. Demiş. Yani 193 ülkenin ge geleceği o, aşağı yukarı bir seneden beri biliniyordu. Bunu yeni keşfetmiş olması da çok şayana hayret doğrusu. İlgi çekici bir durum. Durum bu e, merkezde aslında. E, tam bu sırada bir minik eylemi daha söylemek istiyorum. Bugün Hugo Chavez de konuştu. İngilizce bir konuşma yapmış ve e, kendisi de bir petrol ülkesi olduğu halde küreselik bir değişikliğine de e, karşı e, yoksul ülkelerin yanında yer alacağını da tekrarlamış. Onları da Semra Cervet duyabiliyorum. İlginç bir eylemde de tam bu yayına gelirken ben koridorlarda elime tutuşturulan bir pasaport vardı. Herkese pasaport çıkarıyorlar isteyenlere. Maldivler hükümeti, Maldivler Cumhuriyeti pasaport veriyor. Ee, sadece 19'una kadar yani bu cumartesiye kadar geçerli olacak. Vizelerinde de bunlar yazıyor. Gönl danzularından bir vize var. Avustralya'daki büyük mercan kayalıkları, Great Barrier Reef var. Ve Amazon yağmur ormanları var. Hepsi 7 Aralık tarihinde, yani bu toplantının başlangıç tarihinde verilmiş. Bunu alın ve mücadeleye devam edin diyorlar. Ee, müthiş bir konuşmalar yapıyor çünkü Muhammed de zaten. Ee, ve e, şey, e, küçük ülkelerin, Ve yoksulların sesinin olağanüstü duyulduğu bir de özellikle gençliğin sesinin duyulduğu bir yer. Yani çok e, önemli vurgulanması gereken son bir nokta var. o da şu yani dünya liderleri oturup dururken bizim e, bizi seyrederlerken ölmeye niyetimiz yok diyor. Angelique Kicot da buradaydı Afrika'da. Şarkıcı benimle. Evet birazdan evet. bir parçasını da çalacağız bu arada. Da. Evet Amerika çok var. iyi olur. Bence Kicot çünkü Kopenhag'da UNICEF'in niyeti büyük retosu olarak şey yapıyor ve aynen böyle diyor. Bu dünyanda kendilerine lider diyen ülke liderleri diyen insanlar oturup bize bakıyorlar. Bizim ölmemizi seyredecekler. Buna izin vermeyeceğiz diyor. Yani ortalık e, tamamen gezegenin geleceğinin kitle hareketlerinin başarısına bağlı olduğu bir noktada e, duruyor. Ne sonucu alır hiçbir zaman bilmiyoruz ama mesele iklim değişikliğinden de daha büyük aslında. İnsanlığın, insanoğlunun ya da insan kızının yeniden kendisini tarif etmesine bağlı diye bir yazı yazmıştı iki gün önce. Dün mü ne? George Monbiogardian'da ben de öyle düşünüyorum. Dün de bir konuşma yaptı zaten kendisi o konuda. Yani artık bir karar vermek zorundayız. Ya Oturduğumuz bu evi bir yıkıntı, tam bir çöl, cehenneme çevirecek miyiz? Yoksa ee, çevirmeye devam mı edeceğiz? Yoksa durup kendimizi yeniden tanımlayacak mıyız? Yani mesele iklim değişikliği de açtı. Bu bizimle ilgili bir mesele diyordu. Yani çünkü bu, bu işten kar etmeyi düşünen haydutlar her şeyi yapıyor. Her türlü yalanı söylüyorlar. Bütün hükümetleri teslim alıyorlar. E valla işte yani bu bir tür olarak her zamankinden daha vahşi bir tür olarak her şeyi yakıp yıkacak bir tür olarak mı devam edeceğiz yoksa sınırlarımızı bilip ölçülerimizi bilip adamımızla oturacak mız bu karar verilecek burada işte ve galiba da bunun bunu göreceğimiz günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Evet Ömer Bey isterseniz bugün bize gönderdiğiniz eylem seslerinde geçelim. Bugün o oh, bir şekilde polis şiddetiyle bastırılmış olan eylemden bir kolaj yapmıştı Didem arkadaşımız. Önce ona kulak vereceğiz sonrasında da Angelica Kicoy'u andınız. ondan da bir parça dinleyeceğiz eğer söyleyecekleriniz şimdilik bu kadarsa. bu kadar hepinize Kopenhag'dan sevgiler mücadeleye devam. Evet kolay gelsin diyoruz biz de hepinize. Justice. I, say I say reclaim, you say power! Power! Power! Yeah, power! Yeah. Yeah. power, yeah. power Climate justice, justice now! Climate justice, now. Is justice now. now! Take back the tux! Take back the tux! Take back the tux! Restore indigenous rights! Restore indigenous rights! Restore indigenous rights! Restore ja. indigenous rights. We de reclaim power. reclaim power. Join the people's assembly. Join the people's assembly. Join the people's assembly. Reclaim power, hareketi, kuvveti, iktidarı, neyse işte gücü yeniden bize verin, ele geçirelim hareketinin. Tam ortasında başladı, Karşı, biraz örtemizde José Bobe var, Yeşiller'den yeni milletvekili seçilen, aslında çiftçi, tarımcı. Muazzam bir gazeteci kalabalığı var ve çıkış noktasına doğru gidiliyor şimdi. ...tam dedikleri saatte başladı. Biraz önce yanımızdan... ...Amy Goodman geçti yüzünde... ...kocaman bir gülümsemeyle... ...insanların... ...Demokrasi Radyosu'nun ve... ...televizyon kanalının da... ...yılmaz... ...demokrasi savaşçısı... ...Amy Goodman da burada... Gazetecilerin de katıldığını görüyoruz bütün eylemin her tarafında çizgiler artık ortadan kalkıyor polisler de çaresiz kalmış durumda var Polislerin şaşkınlığını da görmek mümkün şu anda Birleşmiş Milletler polisi susturamıyor ve şu anda çıkış kapısına gidildi eskiden şey yapılıyordu Yaka kartlarından elektronik numaralarla çıkışları da kontrol ediyorlardı. ilk defa olarak bugün. Sek Kaçıncı gün bugün bilmiyorum. Yani i̇şte üç gün kala. Şimdi kontrol da yapılamıyor. Birleşme oldu işte kapıdan. Dışarı çıkılıyor. Gerçekten tarihi bir an yaşanıyor. Ceketlerimiz, kazaklarımızla dondurucu soğuğa çıktık. Ama unutulmaz bulunmaz bir an. Sabahleyin açık kastede söylemeye çalışıyordum. Bunu hiç kimse yemeyecek diyordu. Ve buna inandığımı söylemiştim. Şimdi oldu işte. Kapıdan çıktık. Dışarıdan gelenlerle buluşma oldu. Danimarka polisi hazır olduğunu söylüyordu. Ama tam bir şaşkınlık içinde birleşmiş milletler polisinde. Danimarka polisi de.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 Ayakları, tahta, şeylerin üzerine vurarak yürüyor insanlar. Primal Tam çıkışta, şimdi çıkışın da çıkışına gel. Primal yasaklanan istasyona da justice Just over there. And we denken dat we kunnen pushen. We zijn er nog steeds in de kop, en dat is de eerste stad, de eerste stad, de eerste stad, de one minute and we're stad, de eerste stad, de eerste stad, de eerste do? de eerste stad, bastırıldı ee, Göstericilerin bu elimi birleşme de pek mümkün olamadı diyebiliyoruz ama halk hareketi giderek alevleniyor tüm dünyada Ömer Madre'nin da söylediği gibi. Şimdi Kopenhag'daki bir ünlü isme geçiyoruz açık dergide. Angelika Kicun'un da orada olduğunu söylemişti Ömer Madre. Ondan bir parça dinleyelim. Parçanın ismi de Vombo <gülüyor> dergi